oynayanlar Ali Ulvi Kurucu, Nübit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış. 71. bölüm. Kıbrıs'ta ilk ezanı bir öğle vakti Magosa Cami minaresinden okudum. Şerefeden aşağı baktım ki caminin etrafı insan dolu. Çok memnun oldum. Ezan bitti camiye girdim. Camide imam ve birkaç ihtiyardan başka kimse yok. Allah Allah. Namazı kıldık sordum. Meğer caminin etrafında toplananlar ezanı beğenmiş onu dinlemeye gelmişler. Zekai Hoca Kıbrıs'ta üç sene zor dayanmış. O sıralar Türkiye'de ezan değiştirilmiş olduğundan geri dönememiş. Medine'yi münevvereye hicret etmeye karar vermiş. Gel yine kendisinden dinleyelim. Üç senedir benimle birlikte Kıbrıs'ta olan hanım... ...Medine söz konusu olunca değişti. Bir gün dedi ki... sen de bir Medine'ye git Ben Konya'ya gideyim Anamla babamla görüşeyim Sen sonra beni isted. Peki hanım madem ki öyle istiyorsun öyle olsun Yalnız şu an sana ancak Konya'ya gidebileceğin kadar para verebileceğim Halimizi biliyorsun Biliyorum Hanım Konya'ya geri dönerken Ben önce Mekke'ye gittim Orada biraz kalıp Medine'ye geçtim ...bir mektupla hanımı Medine'ye çağırdım. Hanımdan mektup geldi. Şöyle diyordu. Ben artık başka yere gelemem. Sen memleketine dön. Burada herkes seni seviyor. Zekai Efendi, Zekai Efendi diyorlar. Hiçbir mevlüt sensiz okunmazmış. Herkesin sana sevgisi var. Bir zaman böyle geçti... Ben hanımı Medine'ye çağırırım. Hanım beni Konya'ya davet eder. Neticede gelmedi. Müzik Zekai Efendi Mekke'ye geldiğinde şahit olduğu fevkalade bir hali şöyle anlatmıştı. Mekke'yi mükerremeye geldim fakat parasızdım. Sabrediyorum. Fakirlik gerçekten zormuş. Bunu gördüm, yaşadım. Fakat manen çok zengindim. O en sıkıntılı günlerimde manen çok şeyler kazandım. Mekke'de Haram-ı Şerif'teyim. İlk umre tavafımı yaptım. Altın olukun altında oturuyorum. kabe i Muazzama'ya bakarken hatırımdan geçti. Ya Rabbi, ben sanırdım ki Kabe-i Muazzama'nın civarında kâbeden yüksek ev bulunmaz. Bu düşüncenizi seslendirdiniz mi? Sadece zihnimden geçirdim. Dilimde bir şey söylemedim. Gerçi o günlerde civarda sadece dört beş katlı evler bulunuyordu. Rukni-Yemani tarafından Altınoluk'un altına doğru bir zat geldi. İhramlı, saçlı, esmer, son derece mehip, heybetli. Yanıma geldi selam verdi Esselamün aleyküm Ve aleyküm Başını kaldır yukarı bak Aman Allah'ım Bu da ne Başımı kaldırdım Kabe'ye baktım Baktım ki Kabe gidiyor Semaya doğru yükselip gidiyor Gökte uzayıp gitmiş sonu görünmüyor. Bunu gözümle gördüm yeğenim gözümle gördüm. Kendimden geçmişim. Kendimi kaybetmişim. Peki o zatla yeniden görüşebildiniz mi? Kendimde değilim. Ama bir yandan da şöyle dediğimi hissediyorum. Allah'ım bu bir sui edeptir. Fakat dilimden çıkmadı. Gönlüme geldi. Kalbime hutur etti. Allah'ım, muhasebe etmedim. Allah'ım, beni gazabına uğratma, beni yerlere çarpma. Biraz sonra kendime geldim. O zatı bulayım da elini öpeyim dedim. Hemen tavafa girdim. Tavaf edenler 45-50 kişiyi geçmiyordu. O zat yoktu. Mekke'de 15 gün kaldım. Gözlerim sürekli o zatı aradı ama bulamadım. Göremedim. Ailecek eda ettiğimiz ilk haccımızda Zekai Hoca ile buluşmuş, birlikte hac etmiştik. Bu hac esnasında çok ibret alınacak sahnelerle karşılaşmıştım. Ne gibi? Bize de açıklar mısınız? Biz Mekke'ye önce gittik. Hac zamanını beklerken Medine'de bulunan Zekai Hoca bana çok gönül alıcı ve cesaret verici bir mektup göndermişti. Size ayrıca değer vermiş. Hoş ...hac zamanı kendisi de geldi. Arafat'a çıkacağız. Bana dedi ki... Hafız Ali... ...beder ve valideler develerle çıkacaklar. Sen izin alsan da... ...biz seninle yayı olarak hac etsek he? Tamam. Ben hemen gidip babama sorayım. iyi olur. Baba. Buyur evladım. Buyur oğlum. Şey e... ...Zekai Hoca ile biz yaya haccetmek istiyoruz... ...izin verir misiniz? Memnuniyetle evladım... Yani, ...hocanla birlikte çıksan. ...haccet. Hocam tamam... ...memnuniyetle izin verdiler. Yeğenim develerle çıkanları... ...izdiham olur diye... ...minada beş vakit namaz kıldırmadan... ...doğru Arafat'a çıkarıyorlar. Biz yaya olduğumuza göre... ...sünnet-i seniye üzerine yapacağız... Önce Mina'ya gideceğiz. Bu bir fırsattı. Hiç mani yoktur yeğenim. Peki hocam. Siz daha iyi bilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle yapalım. Beş vakit namazı Mina'da kıldık. Sabah namazını kılıp Arafat'a doğru yola çıktık. Mina'dan yürüyerek Arafat'a gitmek çok hoştu. Arafat'a vardık. Namazlarımızı kıldık. Vakfemizi yaptık. Duamızı ettik. Güneş batınca yine yaya olarak Müzdelife'ye gidiyoruz. O zaman elektrik yok, motorlu taşıt yok. Motorlu taşıt olarak sadece can kurtaranlar ve hacıların çadırlarını taşıyan büyük askeri kamyonlar vardı. Sene 1940, Ocak ayı. Hacıların yarısı deve ile yarısı da bizim gibi yaya olarak Müzdelife'ye gidiyordu. Sadece bir tek ses vardı. Hayal etmeye çalışıyorum. Çok muhteşem geliyor bana. Gerçekten muhteşemdi. Müzdelife'ye yaklaştık. Hocam biraz ileride... ...bir kadın kafilesi görmüş. Ben henüz çocuk sayılırım. Dedi ki... "Yenim, bak şurada... ...hepsi beyaz giyimli ...siyahi kadınlardan bir topluluk var. Hayatta halkı olmuşlar. Acaba namaz mı kılıyorlar? Burada namaz kılınmaz mı? henüz Müzdelife hududuna girmedik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...cem ederek akşam ve yaksı namazlarını... ...Müzdelife'de kıldığı için... ...bizim de öyle yapmamız gerekiyor. Onlar bunu bilirler ama... ...bak bakalım ne yapıyorlar. Belki zikir yapıyorlar. Teyze, hocam selam söylüyor. Kimsiniz siz? Nereybisiniz? Neden vurdunuz? Ne yapıyorsunuz? Oğlum biz Nijerya'yız. Hac için yaya olarak yola çıkalı altı ay oldu. Hanımlar bir kafile, erkekler bir kafile halindeyiz. İçimize bir gelin katılmış. Hamileymiş. Doğum zamanı gelmiş. Bugün akşama kadar Arafat'ta sancı çekmişti. Yine yaya olarak yola devam ettik ama... ...şimdi burada doğuruyor. Onu bekliyoruz. Allah kurtarsın teyze. Rabbim mübarek etsin. İnşallah oğlum, İnşallah. Neymiş yelinin hayırdır? Vaziyeti anlatınca Zekai Hoca başladı ağlamaya. Yelinim, bu iman nasıl iman ki? Gelinin evinde oturtu. Ölürsem hac borçlusu öleceğim diye alt ay gülümleyi göz aldı. Şu çocuk da ne bahtiyar bir çocuk ki, şu zaman ve şu mekanda doğdu. Dünya seslerinden ilk işittiği ses, levbeyk, Allahümme levbeyk sesler oluyor. Ağlaya ağlaya Müzdelife'ye girdik. Anlaşıldığı kadarıyla Nijeryalılar oldukça fakir insanlar. Zekai Hoca hac borcundan bahsediyor. Hac, fakir olana borç olur mu? Nijeryalılar Maliki mezhebinde oldukları için fakir de olsalar eğer yürümeye, yürüyerek Kabe'ye gelmeye güçleri yetiyorsa üzerlerine hac farz oluyor. İmam Malik Hazretleri gücü yetene hac farzdır kaidesindeki güç şartını böyle tefsir etmiştir. Malikilerde bizdeki gibi ayrıca zenginlik şartı aranmaz. Biz yine Zekai Hoca'ya dönelim o zaman. Dönelim. 1950'den sonra Türkiye'de ezan aslına dönünce, Zekai Hoca da 1954'te memleketine ziyarete gitmişti. O sırada kendisinin Konya'dan komşusu ve dostu olan Eyüp Sabri Hayırlıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Zekai Efendi, Konya'dan Ankara'ya gider, Diyanet İşleri Başkanı'na uğrar. Başkan der ki... Zekai efendi, sisin henüz güzel iken değişmeden gel seni burada vazifelendirelim. Hacı Bayram Camii'nin imamı vefat etti. Oraya imam olmak istemez misin? Ne desem bilmem ki. İzin verirseniz bir tanışayım. Zekai hocanın bu teklife gönlü akar fakat karar veremez. Medine'ye dönünce Kadiri şeyhi Ziyaeddin efendiye gider. Efendim bir istihare ricasına geldim. Hayırdır inşallah? Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı Ankara'da Hacı Bayram Camii imamlığını teklif ediyor. Hakkımızda hayırlı mıdır değil midir? Zekai Efendi sizin gönlünüz oraya akmış. Benim tavsiyem cisminiz burada ruhunuz Ankara'da olacağına cisminiz Türkiye'de ruhunuz burada olsun daha evladır. Oralarda Medine'yi, Münevvere'yi iade ettikçe ağlarsın. Burada kalırsan gözlerin kurur, ağlayamazsın. Çünkü gönlün oraya etmiş. Bu durumda kalırsan bu serveti de kaybedersin. Zekai Hoca kararını verir. Ankara'daki görevi kabul edecek. Önce Bursa'ya bir ziyarete gider... Ulu Cami'de bir mevlit okunmaktadır. Bursalı bir fabrikatör vefat eden validesi için mevlit okutmaktadır. Bursa hafızları hacca gidip gelişleri sırasında Zekai Hoca ile tanıştıklarından ona da tevhid bahrini okuturlar. Zekai Hoca görevini bitirince gider mü ezin mahfilinin altına oturur. Meğer mevlide okutan fabrikatör de orada oturmaktadır. Zekai Hoca tanımaz bilmez. Derken hafızlardan biri bir kaside okumaya başlar. Münacaat Bahri'nden önce dua gibi. İlahi, erenlerden eyle bizi, görenlerden eyle bizi, verenlerden eyle bizi diye okurken, Zekai Hoca da her zamanki şakacılığıyla kendi kendine der ki, İlahi, beş ve yanında iki sıfır alanlardan eyle bizi. Meğer adam hafızlara vermek üzere zarflara yüzer lira koymuşmuş. Böyle yanındaki adamın beş ve yanında iki sıfır alanlardan eyle bizi demesine taaccüm etmiş. Hemen dışarı çıkıp ona vereceği zarfa beş yüz lira koymuş. Mevlid bitmiş, herkes dağılmış. Hocalar zarflarını açmışlar, bakmışlar ki... ...Zekai hocanın zarfından 500 yüz lira çıkmış. Hocam, adam sizin garip olduğunuzu... ...Türkiye'ye yeni geldiğinizi anlamış. Ne garip oğlum. Şu delikanlı kasidede... ...eyle bizi, eyle bizi derken... ...benim dilime de misiplik işte... Beş ve yanında iki sıfır alanlardan eyle bizi duası geldiydi onu ettim. Demek adam duymuş. <gülüyor> Çocuklar, vaktiyle ulu dağda kendin pişir kendin yediği kebapçılar vardı. Hala durur mu onlar? Durur hocam. Hala var o kebapçılar. Arabanız var mı? Var hocam. <gülüyor> Güzel. Şimdi arabaya bineceğiz oraya çıkacağız. Kimse elini cebine sokmayacak. Şimdi bu para beni dürten rahatsız eder. Bu beş yüzliyi orada eriteceğiz. <gülüyor> Halbuki misafir ve yolcu olan kendisi Zekai hocanın sehaveti, cömertliği, ulaşılmaz bir şahikaydı Gitmişler parayı bitirmişler Sonunda Zekai hoca şöyle demiş Çocuklar her biriniz ya imam ya müezzinsiniz Şimdi sizler akşam namazına vazifelerinize yetişeceksiniz Beni de bir zahmet otelime bırakıverin Tanıyanlar bilir ki Zekai Hoca sehabette misli nadir bulunan, payesine erişilmeyen bir zat idi. Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde kendisini ziyaret edip de çayını, çorbasını içmeyen, yemeğini yemeyen zor bulunur. Bir gün cüzdanını açıp göstererek şöyle demişti: "Yenim <Gülüyor> ...maaşım 500 lira, ev kiram da 500 lira. Fakat ben şaştım. Siz de şaşın bu işe ki bu fakirin, bu acizin cüzdanı hiç parasız kalmıyor. Allah'ıma şükürler olsun. Bir gün Medine'den Şıh Mahmut'la birlikte Ankara'da Zekai Hoca'yı ziyarete gitmiştik. Henüz Ankara'da yeniydi. Çayhanede otururken Konyalı bir zat geldi... Bu adam bir gün önce hocanın evine gitmiş, orada yoğurt yemiş, çok beğenmiş. Hocam, dün sizde yediğimiz yoğurt çok güzeldi. Nereden alıyorsunuz? Köyden falan mı geliyor? Yo, hanım evde yapıyor. Öyleyse müstesna bir maya kullanıyorsunuz. Şu mayadan biraz da bize veremez misiniz? Estağfurullah efendim, derhal. Hanım! Şu yoğurttan biraz mayalık ver de misafirlerimize verelim. Yoğurttan bir miktar mayalık vermişler. Uzat biz oradayken geldi. 71. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Prodüksiyon.